Bismillahirrahmanirrahim Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilcümle Peygamberan-ı ve Resul-i Fikham ve selam Vesselam Efendilerimizin Ezvacı Tahirat'ın, Ehli Beyti Mustafa'nın, Evlad-ı Resul'ün Ashab-ı Resul'ün, etba Resul'ün Din, Millet, Memleket, Vatan, ilim yoluna hizmet etmiş. Ve tarihem al olmuş bütün büyüklerimizin din ve devlet ulularımızın şehitlerimizin, gazilerimizin, yiğitlerimizin, atalarımızın, bilcümle Pirana İzamın ve dervişane Kiramın, haustakten Mevlana Celaleddin Rumi, fedre Alileri Sultanul Ulama ve haud din velet. Burhaneddin muhakkik Tirmizi, Şems-i Tebrizi, Selahaddin-i Çelebi, Sultan Veled, Ulu Arif Çelebi ve Bilcimle Çelebiyanın Hamuşanın Dermişanın, Mesnevi Şarihlerinden Ankaravi Hazretlerinin, Bosnevi Hazretlerinin, Burssevi Hazretlerinin Abidin Paşa'nın, Kenan Rufahi Bey'in, Ahmet Avni Konuk Bey'in Tahir-i Mevlevi Hazretlerinin, Şefikcan hocamızın, Mithat Bahari Bey'in, Selman dedenin ve bu yola hizmet etmiş diğer ulemamızın, diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, üzerimizde hakkı bulunan ümmet Muhammed'den ahirete gidenlerin, ana, baba, akraba-i sevdiklerimizden ahirete gidenlerin kafesinin ruhları için. الله ارزق سيئ الخير مالك يوم الدين Tümek ve bedan şehvâr nîst Bâ kerimân kârhâ düşvâr nîst Huzura varmak için bende takat yok deme Büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme Bir padişah'tan bahsediyorduk O padişah bir cariyeye aşık olmuştu Cariye hastalandı, padişah ona büyük paralar vererek bir kuyumcudan satın aldı. Fakat saraya gelince cariye hastalandı. Padişah da çok seviyordu. Cariyeye aşık olmuştu. Bütün devrin tabipleri, doktorları geldiler. Tedavi yapmak istediler. Uğraştılar uğraştılar. Evvela dediler ki biz Lokman Hekim gibiyiz. Her birimiz Galenos'tur. Arapçada Galinos derler G harfi olmadığı için. Evet Galinosuyuz bu memleketin en Değerli tabipleriyiz böyle diyerek 4-5 tane tabip geldiler en meşhurlarından. Günlerce haftalarca uğraştılar aylar sonra Dediler ki biz bu işin üstesinden gelemiyoruz. Burada Cariye bizim kendi nefsimizdir zaten Nefis dediğimiz şey dünyaya olan meylinden dolayıdır. Nefsi enmara dünya zevklerine düşkün olan tarafımızdır. Bir tane nefsimiz var. Eğer emmara mertebesinde ise o işte yemek, içmek, gezmek zevk, şehvet vesaire falan işte, işte onlarla beden zevkleriyle bedeni semirtmek için işte bedeni şey etmek için bedenle olan ilgili olan ihtiyaçlarımız nefs nefse maradır. İnennefsele maratun <gülüyor> bisu. Ve nefsi ve ma sevaha falhamaha fujuraha ve takvaha diye. Ve Şems suresinde. Nefsi yaratan Allah'a andolsun ve nefsin ve ma sevaha. Nefse de nefsi yaratan Allah'a da andolsun ki bu nefis Allah tarafından Önce fısık fujura meyli fazladır. Ondan sonra iyiliğe. Önce kötülüğe sonra iyiliğe. Hani şey va ve Burada çok dikkat edilecek bir nokta var. Yani fısık fujur dediğimiz günah önce zikredilmiştir. Hamer vah dediğimiz olgunlaşmamış, nefsini terbiye etmemiş insanların meyli bütünüyle fısık fujurdur. Hazreti Yusuf bile Yusuf surasında ve Übereu Nefsi, İnnen Nefsele Amaratun Bissu dedi. Ben kendimi Bismutun, nefsini temize çıkarmak istemiyorum. Çünkü nefis daima günah tarafını ister dedi. Orada da Peygamber bile bunu itiraf etmiştir. Bu bize derstir tabi. Kur'an-ı Kerim kim ne demiş olursa olsun hepsi. Bize hitaptır. Bize geliyor, bize. Yani biz işte Hz. Muhammed'e vahiy geldi peygamber. Muhammed'e niye geldi? Bize tebliğ edilsin diye geldi. İşte şeyler, Ahmet Hüsamettin Efendi var, Evliyaullah'tan büyük bir zattır. Diyor ki bu Kur'an'ı sevgiliden sana gelen bir yazılı mektup gibi okumazsan ondan bir şey anlayamazsın. Allah tarafından bizzat sana gelmiş bir sevgiliden gelen bir mektup gibi diyor. Okumazsan Kur'an'dan bir şey anlayamazsın diyor. İşte tefsir bunun için gerekli. Hangi ayet ne demek istiyor, kime hitap ediyor. Eğer sen onu yalnız Muhammed'e geldi diye okursan orada kalırsın. Hiçbir şey istifade edemezsin. Bilhassa bu... <gülüyor> Kısa sürelerde tefsir dersinde de uzun yıllar ben tefsir okuttum İlahiyat Fakültesi'nde. Tabii geniş geniş okutamıyorsun. Haftada bir saat veya iki saat ders var. Yani en azından usulü tefsir falan nedir? onları ana, ana meseleleri anlatıyoruz. Kısa sürelerin de tefsirini yapardık. Mesela inna ataynakel kevser Ya Muhammed biz sana kevseri verdik. Kevser kesir kelimesinden Mübalağa çoğul. Pek çok demektir. İnne afaynakel kevser. Biz sana pek çok nimet verdik demektir. Ve in ta'uddu Allah ile tufsuha diyor zaten. Şimdi bu biraz şey. Siz Allah'ın size verdiği nimetleri sayıp dökmeye kalksanız başa çıkamazsınız. Sayamazsınız diyor. O kadar çok ki. Yalnız şu kulağımızdan gelen ses dalgalarının o rüzgar vasısesiyle titreşim olarak geliyor, dalga olarak geliyor o. Zihinde nasıl ses halinde duyulduğunu ayrı bir mucizedir. Göz nasıl görüyor ayrı bir mucizedir. Şimdi sen buradan ekmek yiyorsun, fırından alıyorsun, ekmek yiyorsun, çiğniyorsun. Mideye gidiyor, az oluyor. Karaciğere gidiyor, kan oluyor. Vücuda dağılıyor, kuvvet oluyor, enerji oluyor. Can oluyor yani. Yediğin ekmek 8 saat sonra can oluyor, kuvvet oluyor, enerji oluyor sanırım. Böyle bir fabrika nerede var şimdi? Ekmek işte burada al, Kur fabrikayı kan üret bakalım daha. İnsan kanını üretemediler. Yani biliyorsunuz işte kan ihtiyacında senden alıyor, ondan kan tutuyor işte A, A grubu, B grubu neyse. O insandan alıp insana veriyorlar. Ama Allah öyle bir fabrika kuruyor ki şu kadarcık bir fabrika işte bir kilo bile değil ağırlığı. Onun içinde sana ekmekten, hamurdan can üretiyor, enerji üretiyor, kuvvet üretiyor. İşte beş kilo kadar vücudumuzda kan vardır. Tabii büyük, daha kilosu fazla olanlarda daha fazla ama ortalama insan vücudunda, gelişmiş bir insan vücudunda yani. 60-70 kilo bir insan vücudunda 5 kilo kadar kan vardır. İnsan vücudunun %85'i de sıvıdır zaten, sudur. Kan ve sıvılar. Ve Allah öyle yaratmış. Hepsi mucizedir. Şimdi böyle bu, bu böyle ayetler zaten diyor. Ve ente hudu nimetullahi la tuhsua. Siz Allah'ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız diyor. O kadar çok ki. Binlerce, milyonlarca Şimdi inna a'tay nekel kevser diyor. Çocuk şimdi talebe yani diyor ki Hocam ya Muhammed biz sana keseri verdik. Oğlum nerede orada Muhammed diyor. Ama hocam tefsir öyle yazıyor diyor. Ya Muhammed'i oraya parantez içine koymuş. Ya Muhammed biz sana kevseri verdik. Yani çok nimet verdik. Sonra kevser nedir? Vahiy diyor. Tabi ilk akla gelen Kur'an vahiy. Kimisi Kur'an diyor, kimisi nübüvvet diyor, peygamberlik diyor, kimisi fetih diyor, kimisi işte kemal, mükemmellik diyor işte eşreful enbiyadır, bütün peygamberlerin imam-ül enbiyadır falan. Say 26 tane yalnız tespit etmiş şey Elmalı kendi tefsirinde 26 tane çeşitli verilmiş manalar vardır kevser kelimesine. Hepsi Madem ki çok nimet Hepsini içine alır onu. Nübüvveti de, Kur'an'ı da, vahide, de, de ahlak-ı de, cömertliğini de, güzelliğini de hepsini içine alır. Yani tek ama en ön planda hangisidir falan. Şimdi peki diyorum Muhammed'e verilenleri biliyoruz az çok kitaplardan öğreniyoruz. Zaten kendisi peygamberler peygamberidir. O büyük bir şahıs, büyük bir ahlak, büyük bir kemal. Diyorum, sana vermedim, sana verildim. Sen sana verilenden başla. Muhammed'e ne verildiyse bize de verildi. İman verildi, İslam verildi, kitap verildi. Kitap zaten bize geldi. Muhammed'in kitaba ihtiyacı yoktu. O ahlak ahmediydi üzerindeydi. Yani peygamberliğinden önce de zaten peygamber gibi yaşıyordu. Hiç masum olarak. Onun, onun diliyle, onun eliyle, onun vasıtasıyla bize geldi. Kur'an. Peki bize bir şey vermedi mi diyorum. Düşünüyor çocuk böyle aval aval duruyor. Yahu dedim Muhammed'e ne verildiyse hepsi bize verildi. Bir de fazla verildi. O fazlada Muhammed'in kendisidir. Muhammed'e salak bir ümmet verildi. ...aptal bir ümmet verildi... ...ama bu ümmete Muhammed gibi bir peygamber verildi. Ha, bakalım sana verilen mi daha fazladır... ...Muhammed'e verilen mi daha fazladır? Muhammed'e verilenlerin hepsi bize verilmiştir. Nübüvveti bizi ilgilendiriyor zaten. Kur'an'ı, vahyi, kelamullahı hepsi bizi ilgilendiriyor. Hadisler bizi ilgilendiriyor. Ondan çok bizi ilgilendiriyor. O söylüyor ama... ...bize lazım olduğu için söylüyor. 90 o hadisler Mesela ana babanıza itaat edin diyor Onları kırmayın diyor Ayet de söylüyor, hadis de söylüyor Dostlarınıza iyilik yapın diyor Fakir fukarayı kollayın diyor Kendisi hısım akrabasını kollayan Belki dünyadaki bir numaralı insandır Halalarını, teyzelerini, amcalarını işte kuzenlerini falan Sürekli gidip ziyaret ediyor O kadar işin arasında En çok hasta ziyaret eden adamdır Kendisi kişi olarak, insan olarak. Hayvan sevgisinden ne diyorsun? Kedi cübbesinin kenarına oturduğu zaman kediyi rahatsız etmemek için makas getirip cübbesini kesiyor. Kedi aman rahatsız olmasın. Buyur. Hangi bakalım kimse onu kadar hayvan seviyor? Hayvan haklarını. Seferden geliyorlar. 25 kişilik bir bin kişilik bir ordu. Terük Seferi en büyük ordu. Son seferidir zaten o. Son büyük sefer. Medine'ye yaklaştıkları zaman bir köpek eniklerini emziriyor. Süt ver. Yolun kenarında böyle Medine girişinde. Peygamber Efendimiz hemen oradan birini çağırıyor. Askerlerden birini. Sen burada nöbet tut diyor. Son nefer geçinceye kadar buradan 25 bin kişilik oldu. Bu köpeğe kimse dokunmasın. Bak yavrularına süt veriyor. Başına nöbetçi dikiyor. Yavrularına süt veren köpeğin başına nöbetçi dikiyor. Belki kendini bilmeyen bir asker oraya taş atar yahut hoş der bir şey. Rahatsız eder hayvanı. Çünkü yavrularına süt veriyor. Köpek. Öyle. Onun hakkını koruyor ve oraya nöbetçi diktiriyor. O hayvana kimse bir şey yapmasın diye. Şimdi biz de çevreci geçiniyoruz falan. Boş yere bir tek hurma yaprağını koparmamıştır. Yani böyle işte zaten hacda onun şeyleridir, esaslarıdır. Hac yasakları içinde diyor ki hiçbir yeşili koparamazsın. Kopardığın zaman kurban kesmen lazım. Cezası vardır. İhramlıyken hac yasakları vardır. İhramda yasaklar. Bitini bile öldüremezsin. Sineyi öldüremezsin. Ne demek ki? Hiçbir canlıyı öldüremezsin çünkü sen zaten kefene bürünmüşsün, ölmüşsün, ölmüş ölü insandan başkasına zarar gelebilir mi? kefeni temsil ediyor hacda. Ben öldüm, Allah'ın huzuruna geldim. İşte mahşer Arafattır. Bir nevi ahiretin provasıdır hac dediğimiz şey. Kefene bürünüyorsun. Ölmüşsün sen. Artık hiçbir canlıya bir zarar veremesin. Verdiğin takdirde kuralı çiğnemiş oluyorsun. İhramın hakkını ödememiş oluyor. Yani yanlış şey yapmış oluyorsun. Kaza yapmışlar. Evet. Bize ne verildi? Pey peygamber Efendimiz'e ne verildiyse bize bir fazlası verilmiştir. Bize peygamber verilmiştir. Örnek bir kişilik olarak ona verilmiştir. Hiçbir nimet için var. Şimdi size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizim başımıza kalkmıyor. Fe bi'eyyâ lai rabbikümetu diyor. Benim size verdiğim herhangi bir nimeti hangi bir nimeti inkar edebilirsiniz diyor. Kur'an'da Ve sadece Peygamber Efendimiz için لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ وَعَسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا Allah müminleri minnettar bırakmıştır kendi içlerinden bir peygamber göndermekle Minnet kelimesini yalnız peygamber için kullanıyor Allah bizi minnettar bırakmış yani minnet altındayız Allah'a karşı peygamberimiz için en büyük nimettir O'nun ümmeti olmak. Ondan daha büyük nimet yoktur size söyleyeyim. İşte birazdan belki bu kutlu doğum haftası dolayısıyla zaten oraya geldi şimdi. Peygamberler ve veliler üzerindedir bu konu. Allah adamları, Ricalullah diyoruz onlara, Evliyaullah diyoruz, Allah dostları diyoruz. Allah Ehlullah diyoruz. Bunlar böyle. <gülüyor> Hazreti Mevlana da işte ondan başlıyor, böyle diyor. Onun için tekrar baştaki sözü söyleyeyim. O benim sözümde değil. Ahmet Hüsamettin Efendi diyor. Allah rahmet eylesi ona. Kur'an'ı Muhammed'e gelmiş gibi değil. Allah tarafından sana yazılmış bir sevgiliden gelen bir mektup gibi okumazsan Kur'an'dan bir şey anlamazsın. Her kelimesi bizi ilgilendiriyor. Orada Yusuf'tan bahsediyor, Yakup'tan bahsediyor, Süleyman'dan, işte başka kimden bahsederse Hepsinde biz, ön planda biz varız. Bize kitap, bizedir. Ümmetedir kitap. Allah anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin hepimize. Öyle, hangi niyetle okursan öyle anlarsın. Suyu bile şarap niyetine içersen haram olur. Haram işlemiş olursun. Her şey anlayış, anlayış niyete göre Peygambere geldi diye okursan o peygambere mal olur. Bana geldi diye okursan sana faydası olur. Padişah'tan bahsediyorduk. Padişah işte Hekimler bıraktı gittikten sonra Padişah çaresiz kalıyor. Hasta yeni inim, inim Gittikçe artıyor hastalık. Öldü ölecek. Ondan sonra çaresiz kalınca Padişah bir tarafa çekiliyor Sultan o Kendi saraydaki mescide gidiyor. Başından işte sargını takkesini çıkarıyor. Seccadeyi de bir tarafa atıyor. Yere Toprağa Ağlayarak, sızlayarak Saatlerce dua ediyor Yoruluyor Uyuklar gibi oluyor işte uykuyla uyanıklık arasında Bir nur yüzlü bir ihtiyar görüyor Sima rüyasında kendisine Ben yarın sana geleceğim O hastalığa Şifa olacağım, şifa getireceğim diye Müjde veriyor uyanıyor, sevinçle uyanıyor. Bu da işte diyor ki Hazreti şey Mevlana bize Allah'a yalvarmanın, duanın nasıl yapılması gerektiğini söylüyor. Allah'tan ısrarla isteyeceksin. Ud'u rabbekum rabbakum tadruan ve khifyeten. Khifyeten de var, ve khifyeten de var. İkisi de var. Allah'tan ağlayarak, sızlayarak, inleyerek isteyin. Diyor. Ne kadar ısrarla istersen Allah'ın o kadar hoşuna gider. Kullardan ne kadar ısrarla istersen o kadar rahatsız olurlar. Yahu git başımdan falan diyorsun. Sen dayanamıyorsun. Allah öyle değil. Allah ısrarla ve sürekli istememizi istiyor. Biz ona ne kadar yalvarırsak Allah'ın o kadar hoşuna gidiyor. Zaten onun için yaratıldık. Furkan suresinin son ayeti. Kul ma ya'ba bikum rabbi levla du'a'uk. ki onlara sizin duanız olmasa Allah size ne diye değer versin diyor. Allah kendisine dua edenlere değer verir. Bak o çok manalı bir ayettir o. Furkan suresi böyle biter. Kul ma ya'ba bikum rabbi levla du'a'uk. Sizin duanız olmasa neye yararsınız yani? Duanız yoksa Allah'a yalvarmanız yoksa Kulluk o demektir Allah'a yakarmak istemek يُجِبُ <gülüyor> الْمُطَّرَّ diyor Burada almış zaten ayeti Allah Mustar kalmış kulunun duasını kabul eder Mustar ızdırar diyoruz çaresiz Kalmış kulunun duasını kabul eder Çaresizlik içinde ya Rabbi senden başka benim elimden tutacak kimse yok. Beni sen yarattın. Sahibim sensin. Halikim sensin. Sen benim her şeyimsin. Senin huzuruna geldim ya Rabbi senden istiyorum. İşte bir şey akşam geçen anda bizim bir Halil abi var. O konuşuyordu. Onun dedesi şey müftüsü. Zara müftüsü. Büyük bir alim, çok da güzel bir adam, salih bir insan. İşte gelmiş, demiş ki hocam ya doktora gittim demiş, şu kadar ilaç aldım, başımın ağrısı geçmedi, şöyle olmadı, böyle olmadı demiş. Getir bakayım başımı demiş. Böyle Bismillahirrahmanirrahim demiş ona. Hadi gitti geçti demiş ona. Beş dakika sonra baş ağrısı geçmiş, koşarak gelmiş. Demiş ya hocam efendi sen demiş, de okudun, ne yaptın falan demiş. Hiçbir şey kalmadı demiş. Ben demiş üç dört aydır bu baş ağrısını çekiyorum, bu kadar ilaç kullandım geçmedi falan. Demiş. Oğlum demiş, biz demiş odun kütüğüne seslenmedik, kainatın yaratıcısına seslendik demiş falan. <gülüyor> Çok hoşuma gitti. Biz demiş yani odun kütüğüne seslenmedik, Allah'a seslendik diyor yani. Ya Rabbi bunu defet tamam bitti. Öyle mustar kalmış kulunun duasını kabul eder. İşte padişah da böyle mustar şekilde saatlerce dua etti. Ondan sonra böyle bir müjdeyle ertesi günü pencereden yolları gözlemeye başladı. İşte ya doğru kuşluk vaktinde böyle nur yüzlü bir ihtiyar o gördüğü rüyada gördüydü. Ben rüyaya inanırım, duaya inanırım. Birkaç <gülüyor> doktorlara... Konferans veriyordum bu şeyde hastanede dediler hocam gel bize şey anlat. Hazreti Mevlana'yı Aralık ayında o Mevlana haftasında. Gittim konuştuk. ondan sonra hocam dedi sen dedi neye değer verirsin dedi en çok falan böyle hani. Konuşma sonrasında sual cevap yapıyorlar ya soru cevap. Vallahi dedim ben duaya inanırım. Rüyaya inanırım. <gülüyor> bir de ilaçlarla aspirine inanırım dedim. <gülüyor> öyle. Hepsi güldüler biraz şaka. Şakavari söyledim tabii. Öyle. Gerçekten de öyle yani aspirin birçok ilaçtan hem az zararlıdır hem kanı sulandırır, faydalıdır yani. hem de şey ediyor yani. Hiç olmasa biliyorsun nasıl bir ilaç olduğunu. Tanıdık bir ilaçtır yani. Dosttur. Dost bir ilaçtır. Ötekiler ne, ne, nasıl bir netice vereceğini, nasıl bir yan tesir getireceğini bilemiyorsun. Ve in techar bil kavli fe innehu sirra ve ahva Allah ister diyor şeyet, açıkça söyle sözünü. Ve in techar bil kavli, istersen açıkça söyle, istersen gizli söyle. Fe innehu muhakkak ki Allah ya'lemu sirra ve ahva sırları da bilir Gizliyi de bilir, en gizli olanı da bilir. En gizli dediğimiz şey şuur altıdır. Bizim bilmediklerimiz. Bizim bilmediğimizi de Allah bizden daha iyi bilir. Beni benden daha iyi bilirsin diyor zaten. O bakımdan. Çünkü Allah oradan öbür taraf daha ötededir. İçimizin içimizin içimizde. Evet. Sulaşayın, Yunus'un bir şiiri var işte. Bir Süleyman var, beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır, ben de benden içeru. İşte o bizde benden daha içeride olan o Allah bizim en gizli taraflarımızı da bizden daha iyi bilir. Unuttuklarımızı da bilir. La yansa diyor, Allah unutmaz zaten. Biz unuturuz. Onun için bizi kurtaracak olan şey istiğfardır. Allah'ım bilerek veya bilmeyerek yaptığımız yanlışları, hataları, günahları sen affet, bizi bağışla gözyaşıyla olduğu zaman kalbi diyor, gözyaşı arıtır, gözyaşı temizler gözden akan yaşlar, kalbi temizler Ucibu da'vetedda'i ize da'an fel yestecibu li vel yu'minu bi bu da oruç ayetinin sonundaki ayettir. Yani orucu anlatan ya ay yehledi ne emanu kütibe alikum o sayfanın son ayeti de böyledir. Ucibu davet edaize daan. Ben icabet ederim, duasını kabul ederim, bana dua edenin diyor. Bu devrik cümledir. Arapça da böyle olmaz. Şart ceza cümlesi. Bunun manası şudur. Ben kabul ederim bana dua edenin duasını. Halbuki bana dua edenin duasını kabul ederim olması lazım. Düz cümle bu böyle olması lazım. Bunun da tefsirini yapmış büyükler ulama. Diyor ki Allah icabeti kabulü önce söylüyor. diyor. Peşin kol söylüyor. Açık çek veriyor. Kabulü önce söylüyor. Peşin söylüyor. Bana dua edenin duasını diyor. Kabul ederim ben kabul ederim bana dua edenin duasını. kabul önce söylüyor diyor. Onun için bu ayete göre hiç kabul edilmeyen hiçbir dua yoktur. Ha, ne verecek ne kadar verecek ne zaman verecek o onun bilecek iş. Öyle hemen ettik oldu falan yok öyle bir şey. Vakti gelince verir. Zaten yine burada uzun bir hikaye var. Bir yılan hikayesi var Mesnevi'de. Hazreti Mevla'na diyor ki Allah korumak istediği, kollamak istediği kurlarını vermedikleriyle korur Olur diyor. Vermediği nimetlerle korur diyor. Sen istersin bilmesin onun hakkında hayırlı mı şer mi olduğunu. Sen hayır diye istersin halbuki o senin hakkında iyi değildir. Allah onu vermeyerek seni korur. Afetten korur. Ben de köy enstitüsü'nü kazanmıştım. Babam göndermedi. Birincilikle kazanmıştım. Sana 1948-49 o yıllar. Sana 48-49 sene sonunda köy enstitüsünü kazandım. O sene de orada komünistler işte bir takım hoca, bir takım olaylar çıkarmışlardı falan. Düz içi. Bahçe Haruniye şimdiki Babam da gitmiş, doktor demiş ya hoca sen deli misin oraya çocuk mu gönderilir demiş. Komünist mi yapacaksın çocuğu, orası komünist yuvası falan demiş. Ondan sonra babam geldi, evraklar hazırlanmış, ben heyet raporu almışım hastaneden bütün kağıtlar, senetler, imza, her şey tamam. Sadece valizimi bile hazırlamıştım. Tam gideceğim gün babam dedi gitmiyorsun dedi, göndermiyor. Sebebini de söylemedim. Meğer Doktor Ahmet Mithat Bey demiş ki Koca oraya çocuk falan gönderme işte burada. Şehirde ortaokul var. Gönder burada okusun okumak istiyorsa falan. Göndermedi. Aylarca ağladım. Ertesi sene İmam Hatip Okulu açıldı. Oraya gittik. Şimdi Allah'ım diyorum sen ne büyüksün. İyi ki göndermedi babam diyorum. Böyle bazen istersin çok istersin olmaz Sonradan da iyi ki olmamış diye Allah'a dua ede. Ya olsaydı ya ben ne olacağım belli tabii. Onun için Allah'tan hayır isteyeceğiz Ya Rabbi hayırlısıyla ihsan et Hayırlı ise ihsan et diyeceğiz Biz bilmeyiz sen bilirsin Ve en la ta'lamun diyor zaten Siz bilmezsiniz ben bilirim diyor Siz bazen Hayır diye istersiniz. Hakkınıza şer olur. Şer diye kaçarsınız. Halbuki o hakkınızda hayırdır. Evet. Söylemem derdimi hem derdim olan aha bile belki ol sinedeki nale-i gaha bile kendi bir şüphe bilir razı derunum yoksa ehli değil söyleyemez derdini agaha bile. Allah'a bile diyor. Ya Rabbi sen bilirsin. Benim söylememe gerek yok. Kendi bir şüphe bilir. Hiç şüphesiz Allah bilir. Razı derunum. Raz sır demektir. İçimdeki sırları o bilir. Yoksa ehli değil gönül ehli olan evliyaullah derdini açıkça söylemeye bile ihtiyaç duymaz. Ya Rabbi sen benim içimdekini, derdışımdakini de biliyorsun. Ne söyleyeyim? Bilene neyi söyleyeceksin? Teslimiyet budur işte, teslim olacaksın ama Biz işte ulu orta aklımıza gelen her şeyi istiyoruz. İsteyeceğiz, hayır diye isteyeceğiz İnşallah hayır olur. Padişahın samimi ruhundan coşu huruş peydâ olunca Allah'ın lütfu ve ata deryası da coştu. Gazabı sakin olur Rahman'ın Mirnib'in nale ile Allah diyor öfkesini sakinleştirir, rahmetini arttırır, günahkarın canı gönülden feryadı ile Aman Ya Rabbi deyip yalvardığı zaman Cenab-ı Hak öfkesini rahman, rahme, rahmete çevirir. Padişah ağlayıp dururken kendisini uyku istila etti. Rüyasında bir Pirin zuhur eylediğini gördü. O Pir diyordu ki ey Şah sana müjde Hacetlerin reva görüldü. Yani muradın olacaktır. Yarın nezdine bir garip gelirse bilesin ki o bizden biridir. Bizim tarafımızdan gönderilmiştir diye müjde verdi. Gelince onu bil ki Hazık bir hekimdir, sadık bir emindir, yani öbür şarlatan doktorlar gibi yalancı doktor ve hilekar değiller. Hakiki bir tabiple bulunması lazım gelen hazakat, emanet, sadakat ve şefkat sıfatlarının haizdir. İşte doktordan bekle, bak burada Hazretim Mevlana Gerçek tabibin şeyini veriyor sana. Birincisi hazakat, hazakat Tıp bilgisi ve ehli olması lazım, yaptığı işin yani uzmanı olması lazım. İkincisi emanet, sır saklayacak, hastanın gizli hallerini ifşa etmeyecek, kimseye söylemeyecek. Üçüncüsü sadakat, doğru söyleyecek, doğru teşhis yapacak, sadık olacak. Dördüncüsü şefkat, merhametli olacak. Hastaya, doktorun hastaya gösterdiği sevgi ve şefkatle ilaç arasında yüzde elli, yüzde ama yüzde altmış doktorun şefkati, yüzde kırk ilacın tesiridir. Bu bütün bütün tıp dünyasında böyle kabul edilir. Şimdi doktor hastayı yatırmış hastanede Başhemşire de orada geliyor. Sabahleyin vizite gelmiş şimdi dikkat edin. Şimdi hemşireyle konuşuyor, hasta orada yatıyor burada. İşte diyor yemeğini yedi mi? İlaçları verdiniz mi? Nabzını aldınız mı? tansiyon ölçtünüz mü falan? Dönüp hastaya bakmıyor. Hem evet evet doktor bey diyor evet hepsini yaptık falan. Çekip gidiyor. Şimdi bu doktor kibir ve yani beş para etmez birisi. Hasta aleyhüm selamun aleyküm. Ya nasıl oldu? Aa bak maşallah ne güzelsin. Bugün gülüyor yüzün falan. Değişmiş bak. Dünkünden çok daha iyisin. Şöyle biraz da yanağını şöyle eliyle yapıp başını eliyle sıvayıp. Hadi geçmiş olsun bakalım. İnşallah yakında seni taburcu edeceğiz falan diye. Bizzat hemşireye söyleyeceğini. Hastaya söylesene orada. Hemşirenin ihtiyacı yok. Hastanın ihtiyacı var onun. O senin şefkatin falan. Öyle duyunca... Ya bu doktor melekdir. Hasta hasta sevinir. Bizzat kendi doktorundan gördüğü iltifat, gördüğü teşvik, gördüğü şefkat o, o hastaya moral verir. Bu hastanın böyle bu ilgi göstermesi hastaya ilaçtan daha tesirlidir. Yani şifa iki yerden gelir. Doktorun sevgisi, şefkati ilacın tesiridir. Bunu yarı yarıya diyorlar ama fakat sol zamanlarda bütün hangi doktorla görüştüyse Hayır dedi, doktorun şefkati ilaçtan daha etkilidir, daha fazladır. Yani o taraf evet. ağır basıyorlar. O sana Allah'ın emanetidir. Sana gelmiş teslim etmiş kendisini, beni iyileştir diye. Onun için Tabi bu bir inanç meselesidir. Allah işte yer diyor yine bizim Nurettin Topçu Eğer birbirimizi fazla sevemiyorsak diyor içimizdeki Allah sevgisinin eksikliğindendir diyor İçimizde bol Allah sevgisi olsa birbirimizi daha çok seveceğiz Onun vereceği ilaçta sihri mutlak tesirini, mizacında ise Hakk'ın kudretini müşahede eyle. Bak doktorun vasfını söylüyor Hazreti Mevla'na. O doktor, o hazık doktorun vereceği ilaçta sihri mutlak, sihir gibi tesir eder diyor. Mizacında ise Hakk'ın kudretini müşahede ile. Onun bir sözü, bir iltifatı, bir güler yüz gösterip teveccüh etmesi, Hastaya büyük şey ver. Malumdur ki rüya herkese vaki olur. Ruku umumi olmakla beraber hükmü muhteliftir. Adeta hususidir. Rüyaların bazıları bahanasız şeylerdir. İmam-ı Bukhari rahimahullah Ebu Said'il Hudri radiyallahu anh'ten bütün rüya bahsi vardır. Hadislerde de vardır. Kur'an'da da vardır. Hazreti Yusuf'un rüyası var. 11 tane şey yıldızın kendisine secde ettiğini görüyor. Ya babasına anlatıyor. Bunu kardeşlerine söyleme diyor bunu. Ta surenin sonunda da şey Yusuf suresinin sonunda da haza tevilur uyay diyor. Kardeşleri gelip Mısır'da onun hükmüne girince hepsi onun büyüklüğünü kabul edince işte diyor ki bu senin gördüğün o başta çocukken gördüğün rüyanın şimdi diyor tevilidir. Açıkça ortaya çıkmasıdır. Orada bir firavunun rüyası var. Aynı surede işte yedi tane cılız inek yedi tane semiz ineyi yiyip bitiriyor rüyada görüyor. Yedi inek yedi zayıf inek yedi semiz ineyi yiyip bitiriyor. Bütün oranın rüya tabircilerini çağırıyor işte o zaman Mısır Meliki. Hiçbirisi diyorlar ki biz bu rüyayı çözemedik, anlayamadık nedir. Hz. Yusuf zindanda Gelip o zindandan giden adam gelip diyor ki ya Yusuf Böyle böyle bizim sultanımız yani Melik, Firavun Bir rüya görmüş. Yalnız dikkat edin Yusuf suresinde Firavuna Firavun demiyor hep Melik diyor. İyi bir insan olduğu için iyi bir hükümdar olduğu için ona Firavun demiyor. Zalimlerine Firavun diyor. İyilerine melik diyor. Kur'an yani konuşurken şey ediyor yani. ifade ederken. Yani sakın bunu da o firavunlar gibi zalim zannetmeyin. Bu başka türlüydü. Çünkü Yusuf'u şey etti. Ziraat bakanı yaptı. Yani tarım ve mahsullerin korunması için şey etti. Yani toprak mahsulü ofisinin başına getirdi. Ofis o da Hazreti Yusuf'un şeyidir. O kendi alan. Öyle. Ha. <gülüyor> Peygamber Efendimiz bazı sabah namazlarından sonra oturur, sahabesine sorar. İçinizden rüya gören var mı? Anlatsın bakayım falan diye. Rüya geleceği bize müjdeleyen şeylerdir. İşte onun için benim hayatım rüyalarla yönlendirilmiştir. Onun için dedim zaten ben rüyaya inanırım diye. Çünkü hayatıma rüyalar yönlenmiştir. Biriniz hoşuna giden... Bir rüya görürse o Allah'tandır. Ondan dolayı Allah'a hamd eylesin. Rüyasını söylesin. Hoşuna gitmeyen bir şey görürse o rüya şeytandandır. Şeytan ile şerrinden Allah'a sığınsın. Yani euzubillahimineşşeytanirracim desin. Gördüğünden de hiç kimseye bahsetmesin. Onun kendisine zararı olmaz. Mealindedir. Hani tükür gitsin falan derler kötü bir rüya gördüğün zaman kabus gibi böyle sıkıntılı zaten esas rüyanın rahmani olanı gördüğün anda rüyanın içindeyken eğer neşeli ve sevinçliyse o rahmani rüyadır. Eğer sıkıntılıysa onun şeyidir. Yani inne de şeytan kana daifadır. İkinci bir sebebi de var. Bu rüya konusu biraz derincedir. İkinci bir sebebi de var. <gülüyor> Hakiki Rahmani rüya unutulmaz. 40 sene sonra o gece görmüş gibi net olarak hatırlanır. Rahmani rüyalar. Bazı rüyalar çok heyecanlı görürsün, Öğleden sonra unutursun. İşte o da şeytanı rüyadır. Şeytan vesvesesidir. ''İnne kейde şeytani kene dağıfe. Zaten üç gün bekletirler. Üç gün sonra anlatacaksın. Unutmazsan, alma gördüğün gibi hatırında kalırsa. Üç gün sonra da o tazelik duruyorsa o o zaman şey eder. Git sonra gel der falan. Ne zaman gördün diyorum bana. Hocam diyor bir hafta oldu diyor. Anlat diyoruz falan. Söyle. Şimdi bu, bu inek niye görülüyor? Orada yedi tane sığır. Çünkü onların şeyleri Mısırlıların tanrıları api söküzüdür. Onların dini motifleri öküz, sığır üzerindedir. İşte hala Hindistan'da inekler şeydir, kutsaldır. Bütün çiftçi kavimlerde inek mübarek bir hayvandır. Çünkü bir defa çift sürüyor, öküzler. Sarlayı sürüyorsun. Ondan sonra sütünü yiyorsun falan. İşte Geçen de bizim bir Naci Bey var. Vallahi hocam dedi ya dedi. İneğin bile dedi, ineğe bile hesap veremeyiz dedi, ya deseki dedi, ya siz ne işe yararsınız, siz, siz neye yararsınız, bak benim etimi yiyorsunuz, sütümü yiyorsunuz, pastırma yapıyorsunuz, sucuk yapıyorsunuz, kavurma yapıyorsunuz, ondan sonra derimden işte çanta yapıyorsunuz, ayakkabı yapıyorsunuz, belinizdeki kemer bile benden falan. Diye dedi böyle dedi, inekle dedi, karşı karşıya gelsek dedi. Bırak Allah'a hesap vermeyi dedi. Vallahi hocam dedi, ineğe bile doğru dürüst hesap veremeyiz dedi. O <gülüyor> bizden üstü. Dese ki lan siz neye yararsınız dese dedi. Ne diyeceğiz yine diye. yapalım. Şaka yollu böyle anlatıyor. Gerçekten öyledir. Şey olarak. İkinci birisi rüyanın içinde eğer Kur'an, ezan, cami, kubbe, minare yani dini bir motif varsa o rüyanın tasdikidir. imzasıdır, Yani vizesidir. Rahmani olduğuna dair bir işarettir o. Mesela Hacılar Kabe'ye gidiyorlar. Hatta hac yolunda deve görmek bile onun şeyidir. Rahmani rüya olduğuna işarettir. Yahut hacca gidiyorsun, hazırlanıyorsun yola çıkmışsın. Hac, hac rüyası hac rüyasıdır. Hac rüyasının tabiri olmaz. Hacca giden, hacca gider da hacca giden, hacca gider. Ondan sonra ikincisi de, ikinci tabiri de maksadına olur. Murada erer. Neyse dileği, muradı neyse. Hac rüyası ya murattır ya hacdır. Fazla şeyi, tabiri yoktur. Şimdi size bir tane anlatayım. Ben şeye gidiyordum bu. Florence Nightingale. Şimdi hemşire okulu var ya. Oraya gidiyordum. Onların lise kısmı var. Alt şeyi yüksek kısmı var Bir de lise. lise kısmına gidiyordum Şimdi onlar görünce beni şey ediyorlar Böyle teneffüslerde çocuklar rüya anlatıyorlar Ama imtihanlar başladı mı rüya falan kimse görmez Onu da söyle Çünkü hep şey zihin meşgul Durulmuş zihinlerde rüya görürsün Bir sene rüya görmezsin Teyzenlere gidersin, iki gün istirahat edersin tatilde, üçüncü gece gayet güzel bir rüya görürsün. Dinlenmiş zihinle görünür rüya. i̇mam Gazali İhya'da diyor ki, Akan su diyor, görüntü göstermez. Ne zaman ki o göl haline gelir, durulur, ayna gibi yukarıdakileri göstermeye başlar. Yıldızları, ayı, ne varsa hepsini gösterir. Ağaçları, şeyleri. Onun için diyor, durulmuş zihinlerde rüya teşekkül eder. O zaman görsen anla, unutur giderse anlayamazsın zaten. teşekkür etmez. Görsen de rüya rüya olmaz yani. Akan suda bir şey olmaz. Yani yorgun zihinlerde meşgul zihinlerde olmaz. Çocuklar tatile giderler. Bir destek rüya ile gelirler. Ama imtihanlar başlayınca hiç rüya falan gören olmaz. Meşgul çünkü oluyor. Öyle geldi bir kız. Ağlayarak hocam dedi ne var dedim falan Hocam dedi, ablamı dedi, akşam dedi, rüyamda gördüm dedi, tabuta koymuşlar dedi, yeşil bir tabut, üstüne de bir yeşil bir örtü örtmüşler. Alıp gidiyorlar, tanımadığım insanlar var, herkes ağlıyor falan dedi, ablam ölecek mi acaba falan dedi falan. Böyle geldi, uzun uzun anlatıyor, ben özetliyorum rüyayı. Şimdi dedim ki, ablam nişanlı mı dedim. Evet, nereden bildin hocam dedi? Bilmedim dedim, rüya söylüyorsun. Dedim, ablan ölmüş, tabuta konmuş, yeşil bir rüya üzerinde, tanımadığım birçok kalabalıklar da var. Bütün aile ağlıyor, feryat ediyor öyle mi? Evet dedi falan. Ablan dedim, dönüşü olmayan bir evlilik yapacak, yani boşanmayacak. Dedim. Çünkü ölüm, dönüşü olmayan bir yolculuktu İkincisi yeşil örtü dedim, Murat yeşilidir o. Türbe yeşili. Murat yeşili derler ona. Koyu yeşil. Örtü o işte cenazelerin üstüne konan örtü. Dedim çok sevdiği ve beğendiği birine gelin gidiyor. Muradına eriyor. O bütün o ağlayanlar da dedim. Sevinç işaretidir. Güleceksiniz. Memnun kalacaksınız. Ablan için hiç endişe etmeye gerek yok. Benden de selam söyle. Tebrik ediyorum. Hayırlı bir evlilik yapacak. <gülüyor> bu sefer ağlayan çocuk Sevinçten ağlamaya başladı <gülüyor> Ay, hocam sahibi söylüyorsun falan diyerek Başladı sevindi falan Onun için doğru tabir etmek gerekir Sembolleri bilirsen Rüyalar doğru tabir edilir Bilmezsen bilmiyorum deyip ben, ben Bana da mesela bazı rüyalar anlatıyorlar Çözemiyorum şifreleri Ben bu rüyayı çözemedim diyorum Çünkü yanlış çözersem tabir edildiği gibi çıkar. Ve daima hayra tabir etmek lazım. Hayra tevil etmek lazım. Allah rüyalarımızı da hayra tevil eylesin. Hayatımızı da hayır yolunda, iyilik yolunda, güzellik yolunda başarılı bir hayat yaşamanızı nasip eylesin. Kutlu doğum haftası da bütün ümmeti Muhammed hakkında hayırlı olsun. Ümmet inşallah bütün bu belalardan sonra, bu musibetlerden sonra biraz akıllanır, kendine gelir. Bana dedi işte hocam dedi, siz dedi Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz falan dedi birisi. Böyle çok Atatürkçü birisiydi o, Tarih hocası bir kadın. Valla dedim, biz dedim Atatürkçüler Atatürk'ü anlamadılar, Müslümanlar da Peygamber'i anlamadılar dedim. Anlamayanların arasında dolaşıp duruyor biz bu, Eğer bu ümmet Peygamber'ini anlasaydı bu durumlara düşer miydi ya yani? öyle bir şey olur. Bizim ilk işimiz peygamberimizi anlamaktır. Ve ona benzemektir esas. Muhammed ümmeti olmak demek Muhammed'e benzemek demektir. Sen günah işleyeceksin, fıskı içinde olacaksın, her türlü haltı yapacaksın, yalanı, riyayı, sahtekarlığı falan işleyeceksin. Ondan sonra elhamdülillah Muhammed ümmeti. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Muhammed'e benzemeyen, Muhammed'i sevmeyen, sevdiğine benzemek istemeyen, Birisinin Muhammed ümmeti olmak gibi iddia etmesi Sahtekarlık, o da başka bir sahtekarlıktır. Allah bizi her türlü kötülükten korusun Bütün bunlara rağmen Yine Muhammed bize sahip çıkıyor, onu biz size, size söyleyelim. Evet. Allahümme fil kavmi Fe innehum la ya'lemun dedi Allah'ım sen benim kavmimi affet onlar bilmiyorlar dedi. Hazreti Mevlana diyor ki bu dua Yalnız Taifliler için mi söylendi zannediyor. Taif'te kendisini taşa tuttular ya bir diyorlardı. Ondan sonra gitti o bağın kenarında. Cebrail geldi ya Muhammed dedi al, emirle geliyorum istersen şimdi helak edeyim bunları deyince. Baktı ki hiç ciddi kendisi bu sefer yalvarmaya başladı. Hiç siz böyle aklınız alıyor mu? Seni öldürmek üzere üzerine gelen kalabalıklara Ya Rabbi sen onları affet. Diyen yani Hazreti Nuh bunu demedi işte لَا تَزَوْا عَلَى الْاَرْضِ kafirin الْكَافِرِ نَدَيْيَرَةً Allah'ın yeryüzünde gezip dolaşan bir tek kafir bırakma dedi رَبِّ اِنْ تَزَارْهُمْ فَاِنَّهُمْ يُضِيُلُّ عِبَادَكُ Sen onların dedi bir tane bırakırsan onlar senin kullarını yoldan çıkarır, saptırırlar dedi, dalalete uğratırlar falan diye O da bir peygamberdi ama şimdi rahmeten lil alemin olanlar Aradaki farka baksan. Yani Nuh'la peygamberimiz arasındaki fark bile. Peygamberler arasındaki fark bile dağlar kadardır. Öyle. Hazreti Mevlana diyor ki sen bu duayı yalnız Taifliler için mi söyledi zannediyorsun diyor. Kıyamete kadar gelecek bütün ümmet için söylendi bu dua diyor. Allah'ım sen onları affet onlar bilmiyorlar. Eyvallah efendim hayırlı geceler. Tamam vakit gelmiş beş dakikada geçmiş zaten eyvallah. Ben saate bakmam onu. Allah Allah eyvallah. Vakti şerif hayırlı Hayırlar feth ola, şerler def ola. Niyazımız indi ilahi de makbul ola. Allahu Zelal ismi zatının nuruyla kalplerimiz pür nur kıla. Demler safalar ziyade ola demi Hazreti Mevlana sırrı Cenab-ı Şemsi Tebrizi keremi Hazreti İmam Ali şefaati Muhammedin Nebi Ümmi rahmeten lil alamin. diyelim. Ho eyvallah. Hayırlı geceler, hayırlı dersler. Onun da 10 Mayıs Salı günü inşallah inaboldayız. O da son dersi olacaktır. Allah şefaatine nail olasın.